Çocuk Kezban Türkan Yaşlı Adam Bural Arısoy Adam Savaş bayındır. Selamun Aleyküm Bana bir ekmek verir misin? Aleyküm selam Aleyküm selam da Sen niye buraya kadar zahmet ettin Hasan amca? Bir telefon etsen ben getirirdim ekmeğini Biliyorum Artık eskisi gibi rahat yürüyemiyorum ama arada bir dışarı çıkıp hava almak iyi geliyor. Bak Hasan amca, bundan sonra ben her gün sana uğran bir ihtiyacın var mı diye sorarım. Sen buralara kadar gelip de yorma kendini olur mu? Sağ ol evladım, sağ ol. Hadi Allah hayırlı işler versin sana. Sen de sağ ol Hasan amcam. Yaşlı adam sokakta ağır adımlarla yürüyor, ara sıra dinerip tekrar ilerliyor. Adamcağız biraz sonra aniden durdu. Gözleri bir tekerlekli sandalyeyi itmeye çalışan küçük bir çocuğa takılmıştı. Hem de yokuş yukarı. İhtiyar adama göre sandalyenin boş olması lazımdı. Ama yakınına gidince şaşkına döndü. Sandalyede feçli olduğu anlaşılan ve hiç kımıldamadan duran bir adam vardı. Merhaba evladım. Ne yapıyorsun burada? Şey... Annemle birlikte babamı dolaştırmaya çıktık. Peki annen nerede? Biraz başı döndü herhalde. Ezdaneye kadar gitti. Ha, anlıyorum. Peki anneni neden beklemiyorsun sandalyeyi itmesi için? E, senin gücün onu itmeye yetmez. Bunu ben de biliyorum. Ama babam için bir şeyler yapmalıyım. E, madem ki biliyorsun <gülüyor> kızım... O zaman itme. Dedim ya... Babam için bir şey yapmam gerekir. Onun sandalyesini itmesem de... ...geriye doğru kaymasını engellerim ya. Senaryoya uyarlayan ve yöneten... ...Vural Arısoy. Teknik yapım... ...Mansur Bağcıoğlu. Belki hayal...